Bismillahi la yadzurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fil semâ ve huve semî'ul alîm. Değerli müminler, hadis derslerimize bugün de kaldığımız yerden devam ediyoruz. riyad Salihin adlı kitabımızı takip ettiğimizden dolayı müellifimizin her konunun öncesinde irat etmiş olduğu ayeti kerimeleri de kısaca mal olarak sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ardından da hadis-i şerifleri aktarmaya çalışıyoruz. Ve bugün de daha önce iki haftadan beri bahsetmiş olduğumuz Ölümü hatırlamak babında gelen Ayetleri Ve hadisleri Aktarmaya Çalışıyoruz Bugün de inşallah bu konuya Devam edeceğiz Değerli kardeşlerim Geçen dersimizde şu ayeti kerimi Okurken Yarıda kalmıştı Bu ayeti kerimi hatırlatarak Diğer ayet kerimelere geçeceğiz. Vakit kalırsa da hadis-i şeriflere başlayacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhallezine amenu La tulhikum emvalukum ve la evladukum an Ey iman edenler! Evlatlarınız, mallarınız ve evlatlarınız Allah'ın zikrinden sizi geri bırakmasın, alıkoymasın, meşgul etmesin. Ve men yefal zalike fe ulayke humul hasirun. Kim bu hataya düşerse işte hüsrana uğrayanlar gerçekten de onlardır. Ve enfiku mimma kum. Size rızık olarak vermiş olduğumuz şeylerden infak edin. <gülüyor> Min qabli an ya'tiya ahadukum al-maut fiyaqulu rabbi <gülüyor> loulâ akhartani ila ajalin qareeb Allah'ın vermiş olduğu rızıklardan infak edin size sizden birine ölüm gelmeden önce sizden biri Kendisine ölüm gelip, Rabbim ölümümü biraz ertelesen de ödevlerimi görevlerimi yapsam e, diyeceği gün gelmeden siz ödevlerinizi yapın, görevlerinizi yapın. Bu mal, mülk siz onun sahibisiniz. Ancak bu sahiplik ölüm ile bitmektedir. Gayrimenkulleriniz ölüm hadisesiyle birlikte varislere geçmektedir. Kırmızı kalem ile üstünüze, adınızın üzerine kırmızı kalem ile oradaki memur çizgi atmaktadır. Yani bu tamam bitti bütün variyeti ölüm hadisesiyle birlikte bu isimden düştü der ve çizgi atar. Bankalardaki paralar hakeza. Bir çizik yer, bütün paralarınız varislere kalır. İşte bugün gelmeden önce nasıl olsa bir gün bunlar olacak. Bugün gelmeden önce Allah yolunda infak edin. Allah yolunda infak edin ki, Kazanmış olduğunuz mallarınız, mülkleriniz ahirette sizinle beraber olsun. Size fayda versin. Fayda sağlasın. Yüzünüzü güldürsün. İyi ki de ben bunu kazanmışım. İyi ki de bu yolda terlemişim. Deyin. Ama dünyada her türlü malı kazandıktan sonra bu malları Allah yolunda infak etmeden ahirete intikal edilirse, hani hepsini demiyorum evlat, evlatlara da bırakılacak ama en azından bir kısmını Allah yolunda infak etmeden ölüm hadisesi gerçekleşirse o kişi ahirette hayıflanacak. Diyecek ki ben Allah yolunda infak etmedim ama bütün malımı vereseye bıraktım. Varislere bıraktım. Onlar da benim malımdan benim için infak edip de ölmüş olan, vefat etmiş olan babamıza, annenize bir fayda sağlasın niyetiyle o malları infak etmediler. Keşke dillense dünyaya, geri gelse de o baba, o anne, o çocuklarını sopayla kovalar. Ben size bu kadar mal bıraktım be cimri Aniden öldüm gittim, bütün malıma kondunuz. Neden benim için, ahiretim için, benim kazandığım bu maldan infak etmiyorsunuz? Neden dünyadan bana bir şey göndermiyorsunuz? Benim kazandığım mal der, o çoluğ, çoluğunu, çocuğunu sopayla kovalar. Ama böyle bir imkanı yok. Ama oradan debeleniyordur. Allah'ım bana izin ver de bir gideyim, şunlara bir hesap sorayım diyordur. Ama bu mümkün değil. Ama... Ahirete intikal ettiğimizde belki o zaman babalar evlatlarına hayıflanırlar. Derler ki Ey evladım sana şu kadar mal bıraktım da sen nasıl insansın ya? Hiç infak etmedin. Babanın adına, annenin adına Allah yolunda şu kadar mal infak edeyim demedin. Sen nasıl insansın? Sen mi kazandın bu malı? Ben kazandım. Buna rağmen sen hazıra kondun. O hazırdan da benim için ahiretime bir şey göndermedin. Ne kadar cimrisin, ne kadar insafsızsın, akılsızsın, düşüncesizsin. E bunu şimdi oradan beri demek istiyor ama diyemiyor. Ama ahirete herkes intikal ettiğinde diyecek. Diyecek. Bunun da bir rezil rüsvaylığı var yani. O yüzden ahirete intikal etmiş olan atalarımızın da hakkını, hukukunu koruyalım. Onlar için de infak edelim. Onların bize bıraktığı mallar, Allah'ın bize verdiği mallar, infak edelim ya. İhtiyaçlı insanlar çok. Bu insanların bu şekilde ihtiyaçlı olması sadece ve sadece imtihan olmamızdan dolayıdır. Yoksa herkes zengin olabilir. Hastaların olması imtihandır. Herkes sağlıklı olabilir. Gözü kör olanın durumu diğer insanlar için ve kendisi için imtihandır. Ayağa topal olanın durumu hem kendisi için hem çevresindeki ona bakan insanlar için bir imtihandır. Hastalıklar böyle, eksiklikler böyle, musibetler böyle, belalar böyle, hepsi şey imtihan. Her şey bir imtihandır. Gördüğün her şey imtandır. Sokağa çıktın. Canlı cansız bir varlık gördün. İmtahandır. İmtan olduğumuzu imsa, imtihan sahnesinde, dünyasında, aranasında olduğumuzu hiç unutmamak lazım. Hiç hiç Ya bunun da imtana ne alakası var? İşte geldim bakıyorum sağa sola. İmtihan camide, imtihan namazda. Bak namazı ifa ettik elhamdülillah. deyip de İmtihanın bittiğini asla düşünmeyelim. İmtihan asla bitmiyor. İmtihan ne zaman bitiyor biliyor musunuz? Akşam yatağa girip de yattığın zaman gözlerin daldı, artık uyudun, uyguya geçtiğin andan itibaren kalem kalkıyor. Ne zamana kadar? Uyanana kadar kalem yok. Uyandın, kiramen katibin devam. Yazmaya devam. Nasıl kalktın, neyle kalktın, ne niyetle kalktın? Ne taraftan kalktın Neyi planladın Nereye gidiyorsun Ne yapıyorsun Ne yiyorsun Ne içiyorsun Çocukla çocukla nasıl konuşuyorsun Nasıl hitap ediyorsun Neyi nasihat ediyorsun İyiliği emrediyor musun Kötülükten ne ediyor musun Aa, Bunların hepsi imtihan İmtihan başlıyor İmtihan Baygınlık halinde yok Uyku halinde yok Delilik Halinde Yok Bun haricinde imtihan var. Bir de bazı insanlar vardır, sefih. Tam deli demezsiniz, tam akıllı diyemezsiniz, sefih. Bunların da durumu araştırılır. Eğer yaptığının yanlış olduğunun farkındaysa, bunun haram olduğunu biliyorsa, haramın ne manaya geldiğini biliyorsa, o da kendisinden kalem kalkan sefihler grubuna girmez. Ama bilmiyor. Fazla bir, bir aklı geliyor bir gidiyor. Bir bakıyorsun çok akıllı konuşuyor. Bir bakarsın çok deli konuşuyor. bir Saçmalıyor adeta. Ha, bu da aklı gel git. Bunun aklı gel git. Aklı olduğu zamanlardan sorumlu. Aklı olmadığı zamanlardan sorumlu değil. Bu akıl sigorta gibi yani. Şalter. aklım var imtihan var. Aklın yok imtihan. Yok, böyledir. O yüzden akıl, akıllı olmak büyük nimettir ama büyük de sorumluluğun altına girmektir. Evet. Ne diyor o kişi? Ey Allah'ım! لَوْ <gülüyor> لَا اَخَّرْتَن۪ي اِلٰى اَجَرٍ Beni çok kısa bir süreliğine de olsa, ertelemiş olsan ölümümü de فَاَصَّدَّقَ Malımdan tasadduk edeyim. Yani bir insan malını tasadduk etmesi ne kadar sürer? Dede çağırsa çocukların dese ki ben şu kadar malımı Allah yolunda bağışladım. Şuraya bağışladım. Buraya bağışladım. Şu Kur'an kursu için şu. Cami için şu. Efendim Yol için köprü için vesaire insanlara fayda veren herhangi bir şey için Ne kadar zamanını alır Bunu demesi 2-3 saniyesini alır Bak insan 2-3 saniyeye muhtaç Ölümle Burun buruna geldiğin zaman Ya Rabbi 2-3 saniye ya çocuklara bir şey söyleyecektim Ya şu malı ben veremedim de ha, Ölüm de geldi şimdi 2-3 saniye daha bir vakit ver 2-3 saniye söyleyeyim bir vasiyet edeyim Yok 2-3 saniyeye bile izin yok Öl, ölüm meleği geldiği andan itibaren artık daha konuşmak yok, konuşamaz. Belki bir şey söylemek istersin, mırıldanırsın belki ama izin yok, dil kilitli, konuşamaz, anlatamaz, diyemezsin. Dünyaya dair herhangi bir telaffuzda bulunamazsın, bir emir veremezsin, bir tasaddukta bulunamazsın. Dolayısıyla o an gelmeden önce. O anın her an bize gelebileceğini düşünmek suretiyle infak infak edelim. Hocam bu infak da ya, bu malımızı e, çalışıyoruz, çabalıyoruz, gayret sarf ediyoruz. Bu mal, malcanın yongası biliyorsun yani bunu vermek de hani zordur. E, yani şimdi nasıl yapacağız? Çoluk çocukta mal bekler, mülk bekler, torunlar var, şunlar var, bunlar var. Bunlar aç kalır, açık kalır, Allah korusun. Yani bunlar kalsın biraz, bunlara bir şey, efendim bunlara bir yardım, bir şey. E kardeşim tamam da sen de ölüyorsun be. Adam yaşayacak, torunun yaşayacak, oğlun, kızın yaşayacak. Çalışsınlar, çabalasınlar. Onlar da Allah yolunda infak etsinler. E sen ölüyorsun, sen şimdi zavallı sen kime acıyorsun? Sen kendine acı ya, sen ölüyorsun, ölüyorsun. Son dakika, son saniye. Defterin kapanıyor, kapanmış. Kapanan deftere bir şeyler yaz, bir şeyler koy yani sen muhtaçsın. Sen orada muhtaçsın. Dolayısıyla acınacak durumda olan kim? Ölüm esnasındaki insan. Çünkü niye? Defteri kapanıyor. İyisiyle kötüsüyle, ameliyle amelsizliğiyle neyse. Defter kapanıyor, acınacak durumda olan kim? Kim? Defter kapanıyor. Defteri kapanan insan. E bu defterin kapanmadan önce bu defteri güzel şeylere doldurmak lazım. Allah yolunda infak etmiş olduğun malları, mülklerin bir kısmını ahirette seninle birlikte olması dileğiyle Allah için infak etmek lazım. Buna Allah'ın ihtiyacı var mı? Yok. Buna kimin ihtiyacı var? Buna kişinin ihtiyacı var. Kişinin buna ihtiyacı var. Bir kişi derse ki, şu mal, şu kazandığım mal, şu bana Allah'ın vermiş olduğu mal, ahirette benimle olsun, bana fayda sağlasın, şu dünyada şunun için az mı ıslandım, az mı terledim, az mı acı çektim, az mı açık kaldım, aç kaldım, yoruldum, uykusuz kaldım, düşündüm, kederlendim, hastalandım bu malı kazanmak için. Bu kadar değerli bir şey... Ebediyen sana fayda versin istemez misin? Ebediyen sana fayda versin, istersin. Ahır yani alemde, diğer alemde her zaman bu alın terinle kazanmış olduğun mal, mülk sana şefaat etsin, sana fayda versin, istemez misin? İstersin. Malın senin Üzerinden düşmemesini sağlamak istiyorsan ondan bir miktar ahirete gönder. Dünyada bıraktığını tapudaki memur sen ölümle beraber hemen tapuda üzerine kırmızı kalemden çizik atıyor. Tamam bunun diye hükmü kalmadı. Bu mallar bundan düştü. Şu kadar villası, şu kadar arsası, şu kadar malı, mülkü, parası, bankada hepsi düşüyor. E sen düşmemesini istiyorsun. Ahirette de benimle beraber olsun, bana fayda versin istiyorsun. O zaman bu dünyadan ahirete bunu göndermek için ben bunu Allah yolunda şu hayırlı işe vererek tasadduk ediyorum demesini öğrenmemiz lazım, bilmemiz lazım. Bunu yapmamız lazım. Allah'ın ihtiyacı yok tekrar söylüyorum. Bizim ihtiyacımız var. Bu bir kulluk görevidir. Allah'ı sevdiğimizin işaretidir, alametidir. Yani allah Teala... Bunu söylüyor, malınızdan tasadduk edin diyor. Siz sevdiklerinizi şeylerden tasadduk etmedikçe hakikaten iman edemezsiniz. Ben sevdiğim, çok değerli gördüğüm malı elimden çıkartabiliyorsam Allah için, bu Allah'ı sevmeye işarettir. Mesela eşini çok seviyorsun, haberi olmadan akşam ona sürpriz yaptın. Gittin ona bir mesela çok önemli bir hediye aldın, gerdanlık aldın. Paketledin güzel. Dedin ki eşim sana küçük bir hediye getirdim. Verdim. Eşinin düşüncesi ne olur şimdi? Der ki ha, benim bey çok düşünceli bir adam. Beni memnun etmek için, beni sevindirmek için, bana bağlı olduğunu veya yani beni çok saydığını, sevdiğini belli etmek için, onun gözünde çok değerli olduğumu anlamam için bana bu hediyeyi takdim ediyor der. Ne yapar? O zaman yani o kadının gözünde o beyin derecesi ne yapar? Yükselir. Niye? Çünkü bir hediye getirdi. Büyük, küçük kesesine göre bir hediye verdi. Büyür. Aynı müesseseyi kul ile Allah arasında düşünelim. Aynı müesseseyi kul ile Allah arasında düşünelim. Sen Allah'a hediye veriyorsun hani. Allah'ın hediye ihtiyacı yok. Allah her şeye kadir. Malikül Mülk. Bütün mülkün sahibi, yaratıcısı. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ancak kulundan bir hediye görmek ister. İşte Allah'a verecek olduğumuz hediye onun yolunda infak ettiğimiz fakir fukara'ya infak ettiğimiz veya hayır kuruluşlarına ilme, öğretime, talebeye vermiş olduğumuz destektir. Bu Allah hediyedir. Sen bu hediyeyi verdikten sonra Allah'ın nazarında yükselirsin. İnfak ettin. Bu Allah'a olan bağlılığını, Allah'a olan sevgini gösterir. Aleykümselam. Evet değerli kardeşlerim. Demek ki malı infak etmek kişinin Allah nazarında Allah indinde derinin yükselmesine sebep oluyor. Ne kadar cimrileşirsen, ne kadar tutarsan böyle, böyle yalarsan efendim o zaman da senin tamahkarlığın, senin aşkın, senin sevgin mala yönelmiş oluyor. Ve allah Teala diyor ki ey insan seni var ettim yarattım da gittim mala mülke kul oldun be ya. Ben seni yarattım ya. O mal veren de benim. Beni unuttun da benim yarattığım mala köle oldun. O mal sana köleydi. Sen kendini mala köle ettin. Bazı insanlar var. Mal kazanmak için on takla atar. Yalan konuşur. Hatta bazıları o kadar çirkinleşir ki Allah'ı da şahit tutar. Yalana. Vallahi de billahi de bu böyleydi de ben zarar ediyorum da ben bu malı şu fiyata aldım da, da. bir sürü yalan konuşur. Allah'ı şahit tutar, tutuyor. Bak bak. Hem yalan söylüyor. Yalanı yetmemiş gibi Allah'ı da yalanına şahit tutuyor. Bu ne kadar kötü bir şey. Kim yapıyor bunu? Yapanlar çok ya. Tecirler, mecerler, bu cambazlar, manbazlar. Yani yani Allah sılah etsin yani. Vallahi billahi o bu. Ya bir dakika. Vallahi billahi diye adamdan masat almayacaksın bir kere. Ne kardeşim vallahi billahi dedi. Bir masat alacaksın, kar edeceksin. Orada yemin ediyorsun. Yemin bu kadar ucuz mu ya? Anlayacaksın ki ya bu adam yeminle, şunla, bunla onları kullanmak suretiyle kar elde etmek istiyor. Seni inandırmak istiyor. Uzak duracaksın böyle adamdan. Akıllı adam ticaretinde, alımında, satımında ikide bir yemin etmez. Bu nedir ya? Yemin, yemin, yemin. Çok konuşanın çok yalanı olur. Vaizler hariç. Yani. Biz mecburen konuşuyoruz. Evet. Değerli kardeşlerim, işte Yüce Rabbimizin bu ayetlerine kulak vermek lazım. Kulak vermek lazım ki son nefesi vermeden önce bir şeyler olsun ya. Şu defterimizde hayırlı işler olsun. Amel defterimiz güzelliklerle dolsun. Şu ölüm meleği geldiği zaman kimisine çok güzel suretle gelir. Adamın yüzü aydınlanır. Kimisine çok sert bir uslupla gelir. Ağacığı saçayla beraber söker gibi canlı söker alır. Çok acıtır. Kimisine de yağdan kıl çeker gibi davranır. Dünya boş. O an var ya o an, her şeyin bittiği andır. Akla karanın belli olduğu andır. Ölüm anı, cennetlik misin, cehennetlik misin belli edildiği belli olduğu andır. Ölüm anı, insan olarak intacın nedir, ürünün nedir, ne yaptın, ne ürettin, kaç kuruşluk adamsın, azmin nedir? Sabrın nedir? Gücün nedir? Kudretin nedir? Hepsinin belli olduğu andır ölüm anı. Bakarsın bir yerde çöpçü ama dağ gibi imana sahip tertemiz bir adam, fakir fukara üstüne başına baksan selam vermezsin belki. Ama öyle bir kalp var ki Allah'a karşı öyle bir temiz yüreği var ki Öyle bir aşkı var ki, öyle bir niyeti, temiz bir kişiliği var ki ona ölüm melekleri Allah'ın selamını getirdiğinde, onu cennet ile müjdelendirdiğinde sen keşke onu görebilsen. Sen keşke onun ulaşmış olduğu makamı, mevkiyi görebilsen. Selam bile vermekten imtina ettiğin o adama. Melekler onlarca yüzlerce melekler Allah'ın selamını getiriyorum. Ey güzel ruh. Ey güzel insan. Hadi gidiyoruz cennete. Dünyadaki hapisliğin bitti. Hadi bakalım. Başardın be. Bravo. Dediği anı sen bir görebilsen. Dersin ki ya arkadaş bu insan nasıl bir insandı ya. Kimse değer vermezdi. Basit bir adamdı. Ama Allah Allah. Neler oluyor bakınız. Allah. Meleklerini görevlendiriyor. Büyük bir merasim. Merasim düzenliyor. Cenazesi için. Öyle insanlar ölür ki, siz görmezsiniz, biz görmeyiz ama, cenazesine katılan melekler yüzünden adım atacak yer bulamazsınız. Cenazesine katılan meleklerin kalabalıklığından adımınızı atacak yer bulamazsınız. Böyle. İşte başarı budur ya. Nedir ya şu dünya nedir ya? Allah bu dünyaya kıymet vermiyor. Başarı budur. Şurada bir parça var. Kalp. Bu kalp Peygamberimizin ifadesiyle اِذَا صَلُحَ صَلُحَ الْجَسَدُ kullu. Eğer salih olursa o kalp bütün ceset sağ, salim olur. Yani o yürek, o kalp sağlam olursa o insanın imanı sağlamdır. O insan sağlamdır. O insan hayır üzerinedir. Kalp. Bunu tamir etmek elimizde. Oraya hayrı doldurmak elimizde. Onu arındırmak elimizde. Şerden onu uzaklaştırmak bizim elimizde. Biz kalbimizin kirini arındırmaya amil olan işçileriz. Kalbinin Kalbine kir dolduran işçiler vardır bile. İşleri, gücleri kalbi kirlendir kirlendirmek, kirletmek. İşçi, ne işçisi? Günah işçisi. Dolduruyor, ne kadar pislik varsa afedersin kalbine dolduruyor. Gıybet, deligodu, haset küfür, isyan, şirk, bidat, hurafe ne varsa sağlam olması gereken o güzel kutuya dolduruyor. Adeta pislik işçisi. Ya ne gerek var? Biz temizlik işçisi olmamız lazım. Saflık işçisi olmamız lazım. Arılık işçisi olmamız lazım. Arındırma işçisi olmamız lazım. Kalbi her türlü kirinden, günahından arındırmak için Allah'ın ipine sımsıkı sarılmamız lazım. Ona yalvarıp yakarmamız lazım. Gerisi boş. Gerisi boş. İşte bir engel var. Anlayamıyoruz. O yüzden diyoruz ki değerli kardeşlerim, aha bu dünya gerçekten de bir uykudur. Ölüm uykudan uyanmaktır. Bu dünyada gerçekler ile aramızda bir perde vardır. Gözlerin kirpikleri, göz kapakları kapandığında hakikatin perdesi açılacak. Uyuyan insan uyanacak. Hakikatin kendisini göreceksin. Gerçekleri bütün çıplaklığıyla göreceksin. Neyin ne olduğunu göreceksin. Neden? Çünkü nefsinin esaretinden işte sadece o zaman kurtulacaksın. Ama şimdi nefsimizin esiriyiz. Nefis bırakmıyor, çekiyor bu taraftan. Akılla da diyoruz ki ey nefis o tarafa gitme yanlıştır gel bu tarafa. Yanlış yola gidiyorsun. Nefis diyor ki hayır yahu beni fazla yorma bir tarafta biraz da bu tarafa gel bu tarafa gel. Sen aklınla, imanla onunla mücadele ediyorsun. İşte dünya imtihanı budur, mücadeledir. Ey İki büklüm olup da camiye gelen o ihtiyar o aslandır işte o aslan. O nefsine gemi vurmuş. O aklıyla, imanıyla hareket ediyor. 1.80 boyuyla 80 kilogram kilosuyla leş gibi sabah ezanında yatağında yatan insan aciz insandır. Aciz. Nefsinin kölesi olmuş. Mundar. Leş. Bırak boyuna başına bakma. Bitik gitmiş. Yani, budur ya. Peygamberimiz söylüyor yani şimdi hocam ağır konuşuyoruz. Ne ağır ya? Peygamberimiz diyor ki sabah namazına kalkmayan insan güneş doğduktan sonra kalkan insan bir leş gibi kalkar diyor. Şeytan diyor, iki kulağına da işemiştir diyor. <gülüyor> leş gibi kalkar. Peygamberimizin sözüdür bu. Hani bir şey konuşuyorsak atmıyoruz hepsinin şeyi var. Hepsinin kaynağı var. Dolayısıyla dış görünüşlere aldanmayalım. Geçenlerde bir ihtiyar bahsettiler. Ama İhtiyar ama evi ile cami arasında da var 2-300 metre bir mesafe. Torun yok, hani onu camiye götürecek kimse yok. Bir yol düşünmüş, evle cami arasına bir ip çekmiş. İp. Çünkü arada boşluk var, ev yok. Boşluk var, ip çekmiş. İp. İpten tuta tuta tuta tuta O ihtiyar zorda yürüyor ha. İpten tuta tuta camiye gidiyor Beş vakit subhanallah <gülüyor> Bazı naçar insanlar görüyorsunuz Ben bazı yerlerde gördüm yani Ülkemizde nadir bir tür şeyler de dışarılarda var Sürüne sürüne camiye gidenler var Subhanallah Sürüne sürüne gidiyorum. Ayaklar yok Eller tutuyor Sürüne sürüne sürüne ey Allah'ım. Onları görünce ben insanlığımdan utanıyorum. Kendimden utanıyorum. imanımdan utanıyorum. Ne insanlar var? Yolda görsen direnci zannedersin. Bir lira bile vermezsin. Ama onun kalbinde öyle bir Allah aşkı var ki Allahu Ekber yani. Allah'ım seni öyle sevi seviyorum ki senin beytine Sürüne sürüne de gelirim ey Allahım diyen bir kalp var onda. Yani. Maşallah. Maşallah. Böyle olmak lazım. Böyle olmak lazım. Hey. Bunlar bilmek lazım değerli kardeşlerim. Düşünmek lazım. Bunlar iyi örnekleri görmeyince de kendimize gelemiyoruz işte. Toplumdaki iyi örnekler güneş gibidir, ay gibidir ha. Aranızda salih insanlar var. Onları gördüğünüz zaman hor görmeyin ha. Onlar sizin için aydır güneştir. Örnektir. İmanınızı artırır onlar sizin imanınızı. Onları görünce hatan varsa hatanı anlarsın. Olman gereken yerde olmak istersin. O yapıyor da ben niye yapamıyorum dersin. Maşallah tebarek Allah dersin. Ben de öyle olayım dersin. Böyle insanlar yoksa ne diyeceksin? Zannedersin ki en iyisi benim. Oh, rahat. Öyle değil. Ne insanlar var, ne Allah dostları var. Ne güzel insanlar var. Ne güzel, ne güzel, ne güzel, ne güzel. Ah olsa, onları tanısak, bilsek, onlarla yaşasak, onları görsek, örnek alsak, bir hiç olduğumuzu anlayacağız. Kendimize çeki düzen vereceğiz. Subhanallah. Geceleri... Kalkıp 3-4 saat boyunca Kur'an okuyan, namaz kılan, tövbe istiğfar eden ağlayan secde. Her akşam her gece. insanlar var ya. Yatıyoruz uyuyoruz elhamdülillah. Ama bu insanların derdi ne? Ya bunlar zaten her gün tövbe ediyor. Zaten günah işlemekten ödü patlıyor bu adamın ya. Bir de tutmuş saatlerce ağlayarak tövbe ediyor. Bu adamın derdi ne? Öbür taraftan ben niye tövbe etmiyorum? Benim kalbimde niye pişmanlık yok? Ben ahiretime yönelik bir tereddüt içerisinde niye değilim? Ya beni Allah affetmezse halim nice olur diyen Hazreti Ömer gibi niye olamıyorum? Hazreti Ömer bir gün cariyesini peygamberimize gönderir. İşi var gidemez peygamberimiz yanına. Peygamber bugün ne anlattıysa ey cariye, akşam bana anlat çünkü ben çok önemli bir işim var gidemeyeceğim yanına. Sallallahu aleyhi ve sellem. Akşam eve gelir ey cariye gel bakayım. Ne anlattı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Ya Ömer, münafıkların listesini açıkladı bugün. Ne? Münafıkların listesini açıkladı. Der ve düşer bayılır. Ödü patlar. Ben de o lisede var mıyım da? Çariye endişelenir. Ömer'i sallamaya başlar. Ya Ömer ya Ömer öleceksin gideceksin. Dur hele sen adın yok ki ne oldu sana birden? Sen yoksun ya Ömer derken sallarken onu Ömer tekrar uyanır. Kendine gelir. Elhamdülillah der onların arasında olduğumu zannediyordum der. O iman ile ya müminlerin emiri olacak bir insan daha sonra adalet timsali diye tarihte altın haflerle adını yazdırabilecek bir insan müminin kafirin adaletiyle efendim övündüğü adalete namzet örnek bir insan bakın münafıkların listesinde Adı var diye endişe ediyor da Korkudan ödü patlıyor E şimdi Gelelim bize Onlar nerede biz neredeyiz Ya onlar da İbni Adem Ademoğlu Adem biz Ademoğlu bize ne oluyor biz niye bu kadar rahatız Rahatız ya. Yani. Hocam bilmiyoruz biz bu kadar niye rahatız He, Diyoruz ki Allah kuluna niye azap etsin Korku yok Dışarıda birçok günahkar insanlar var. Cehenneme gidecek varsa onlar, biz rahatız. Sorun yok. Böyle diye kendimizi kandırıyoruz ama bu yanlış. Ah, ah, ah. Önemli olan son nefestir. Önemli olan insanın son günleridir. Vallahi insan hayatı boyunca kötülük yapar, zina eder. Hayatı boyunca günah işler de son senesinde, son gününde, son saniyesinde bir tövbe eder, cennetlik olur. Ama bir insan 80 sene günahları fazla önemsemez. Hani ben iyiyim der, şu der, bu der. Büyük günahta işlemiyorum der. Ufak günahlar bir bakarsın ki onu helak etmiş. Ya bu kadar tehlikeli iş bu işler. Evet. Rabbim Evet. evet değerli kardeşlerim Ayeti bitireyim ondan sonra namaza kalkalım Rabbim Beni dünyaya bir anlık Dahi olsa Dünyada beni bırak nefesimi Son nefesimi alma da Şu malımdan infak edeyim der Ve ekum minas Salihlerden olayım bu şekilde der ve len yu'ahhirallahu nefsen izâ câe Bir nefsin eceli geldiğinde Allah asla onu tehir etmeyecek, tecil etmeyecek. bir saniye dahi bunun mümkün değil. Vallahu kabirun bimâ Allah yapıp durduklarınız konusunda her şeyi en ince teferruatına kadar noktasına kadar bilendir. Allah cümlemizi Allah yolunda infak edenlerden eylesin. Allah cümlemizi salihlerden eylesin. Allah cümlemizi cehennem narından korusun. Allah hepimize bu mübarek güzel yüzlere cenneti nasip eylesin. Cennette cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.